Vefat eden biri adına kurban kesilir mi? Vefat eden bir yakınımız için kurban kesmemizde bir sakınca yoktur. Sevabı da ona ulaşır. Kurban bayramı günlerinde kişi kendisi bir hisse olabildiği gibi, vefat eden bir yakınını da yedi hisseden biri olarak kurbana ortak edebilir. Veyahut da e, özel bir hayvan alıp koyun veya keçi satın alıp efendim, vefat eden bir yakını için onu kurban etmesinde dinen bir sakınca yoktur. O kurban vazifesi yerine gelmiş olur vefat eden insanda bundan yararlanmış istifade etmiş olur manen.